Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Şimdi eminim ki çoğunuzun yazılarını severek okuduğu, yakından tanıdığı, kitaplarının belki e, kütüphanesinde olduğu Asuman Kafaoğlu Büke ile beraberiz. Asuman Hanım, Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri merhaba. Benim de eski evim. ilk kurulduğu yıllarda evet. ben de program yapmıştım. Ben de tam e, onu söyleyecektim. Açık Radyo sizin, e, burada misafir değilsiniz. E, Açık Radyo'da program da yapmıştınız. E, i̇sterseniz yine de bir küçük hatırlatır mısınız? Ne program yaptınız? Nasıldı? Um, mitoloji ve müzik programı yapmıştım um, bir dönem. Edebiyatta Müzikler diye bir başka program vardı. Um, üçüncü senede Günlerin Köpüğü diye um, Boris Vian'ın romanından ilham alarak isim verdi. ...verdiğim bir program vardı. Hep edebiyatla müziği birleştiren, klasik müzik eserlerinde nasıl edebiyat kullanılmış... ...ya da edebi eserler, romanlar nasıl müziği kullanmışlar gibi temalar üzerinden programlardı. Hatırladığım kadarıyla Radikal Kitap'ta da yazıyordunuz değil mi? Evet, cumhuriyette Cumhuriyet Gazetesi kitabekinde ekinde daha sonra 10 seneye yakında Radikal Kitap ekinde... Haftalık yazılar yazdım. Edebiyat eleştirmeni olarak. Hatta onları evet. galiba can yayınlarında bir kitaplaştırdınız da yanlış hatırlamıyorsam. Ben okumuştum çünkü onu. Evet, evet. Bir kısmını yani bir an tabii 20 sene boyunca yazdığım için her hafta sadece 50 tanesini bir araya getirerek böyle bir kitap yapmıştık. O da çok keyifli bir kitap. Bana kalırsa devamını da kitaplaştırırsanız efsane olur yani böyle çok yaratıcı olur. Özellikle son dönemde Türkiye'de edebiyat gruplarının sayısı bir hayli arttı, romana ilgi bir hayli arttı, öykü yükseldi. O zamanlar belki öykü hemen hemen hiç okunmuyordu, çok az satıyordu. Şimdi 2021'de örneğin öykü kitapları patlama yaptı böyle değişik. Çünkü çağ değişiyor, insanlar daha kısa şeyler okumak istiyorlar işte Marmara'ya biniyor mesela gidene kadar bir öyküyü bitiriyor falan gibi ama bugün evet. biz Epsilondan çıkan tablodaki kadını konuşacağız sizinle. Bu yeni kitabınız. Şimdi önce biraz isminden başlayalım isterseniz. Ne demek tablodaki kadın? Tablodaki kadın aslında okuyan kadın da ilk başta benim düşündüğüm. Ama plastik sanatlar üzerinden okuyan kadını incelediği için ve de çok uzun bir isim olacağı için tablodaki kadında karar kıldık editörle birlikte onun fikriydi daha çok. Plastik sanatlarda kadına kitap okurken ya da mektup okurken nasıl betimlemiş sanatçılar yüzyıllar boyunca orta çağdan başlatıp 20. yüzyıl başlarına kadar gelen plastik sanatlarda daha çok da yağlı boya tablolarda nasıl kadının okurken betimlendiği üzerine bir Aslında çok spesifik bir konu belki ama onun üzerinden yapılmış 2000'e yakın tablo vardı. Onlardan bir seçki yapıp bu kitap oluştu. Şimdi kitabın hemen bölümünde bu kadınla kitap arasındaki ilişkiye değiniliyor. Ben de bunu kıymetli buluyorum. Çünkü hemen Britanya'da yapılan bir çalışmayı örneklendirmişsiniz ve orada diyorsunuz ki Britanya'da, ki siz orada bir de tırnak açıp e, genel olarak dünyanın diğer yerlerinde de böyle olduğunu düşünüyorsunuz. E, romanların, romanların yani bütün kitapların değil de sevgili dinleyiciler, romanların, yani kurgu eserlerin, e, okuyucusunun yüzde sekseni kadın diyorsunuz. Evet. İlginç, biraz buradan başlayalım olur mu? Evet. Yani bu yapılan araştırmalarda da hakikaten ortaya çıkmış ama... Kendi deneyimimde de ben de 1989'dan beri yazı atölyeleri yapıyorum. Arada sıra yani çok düzenli değil ama birkaç yılda bir hep böyle yazı atölyeleri. Öğrencilerimin %99'u hep kadınlardı. Kitap kulüplerine davet ediliyorum. Çoğu kadınlar. Romana ilgi gösteren genelde kadın okurlar oluyor. Bu benim de deneyimimde gördüğüm bir şey. Ayrıca yazarlar bahsederken de romanlarından romancılar Yaşar Kemal, Orhan Pamuk onlarla konuştuğumda da hep kadın dan söz ederler. Yani onlar da farkındadır daha çok kadına kurmacayla olan ilişkisinde. Onun için Tam tabii yüzde seksen mi nedir tam rakamı bilemeyeceğim ama çoğunluk kadın okur okurmacada. Neden böyle sizce? Yani yüzyıllar boyunca bence nedeni kendi kısıtlanmış hayatlarından biraz kurtulmak için biraz hala da dünyada biraz öyle. Kendi başına seyahat etmesi, tek başına bir restorana gidip yemek yiyip içki içmesi... Bir erkeğin hiç garip değilken bir kadınınki hala garip. Hala sokaklar belli bir saatten sonra kadınlara kapalı. Hala savaş alanları kapalı. Yani bir sürü deneyimi, erkeğin deneyim kazandığı, hayat deneyimi kazandığı alanlar kadına sınırlı. Günümüzde bile hala çok sınırlı. Onun için... Bence bu romanlar, öyküler sayesinde bunu aşıyor kadınlar, bunu aşmaya çalışıyor. Bir de kadınların bir masal anlatıcı yanı da var. O yani nesilden nesile destanların, öykülerin, masalların gelmesini sağlayan da kadınlar. Böyle yani neler torunları anlatıyor ve öyle bir şeylendi kültür aktarımında önemli bir rol oynuyorlar. Onun için iki yanı var kurmacayla kadının ilişkisi açısından hem okur olarak hem anlatıcı olarak. Şimdi bir de hazır yeri gelmişken size bir şey sormak istiyorum çünkü kitabın başında buna da dinliyorsunuz. Bu arada çok naif bir cevap verdiniz yani kitabın başında Virginia Woolf'un alıntıları bambaşka daha böyle saldırgandı. Şimdi tabii kitapta bir eril dil bir dişil dilden söz ediliyor bu. Çok yakın zamana kadar da kitapların çoğunu erkekler yazdığı için elbette bir eril dil hakim. Esasında bu eril dil tartışması da, yani kitaplardaki eril dil, dişil dil tartışması da çok eskiye giden bir şey değil. Yani Virginia bunu fark ediyor değil mi? Siz de alıntı yapmışsınız. Biraz buraya değinebilir miyiz? Çünkü bu eril dil derken daha çok dışarıdan bir gözlemleyen, olan biteni betimleyen bir dil söz konusuyken dişil dilin, daha içeriden bakabildiği, örneğin bir romandan hatırlıyorum, bir müzeye giden kadın kahramanımız gördüğü tablodaki hırkayı üstüne geçiriyor. Ve sonra ben onun bir söylesini dinledim. Mesela bunu bir erkek yazamaz diyor. Yani gördüğü tabloya o bakar, ta tarif eder. Hırka sarıydı, şuydu buydu. Ama ancak bir kadın yazar diyor, alır o hırkayı giyer diyor. İlginç değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, evet. Aa, çok ilginç. Yani Virginia Woolf'u da özellikle ben... E bir kilometre taşı olarak gördüğüm için edebiyat tarihinde kitapta çok yer ayırdım ona. Bu kendine ait bir oda kitabı roman değil ama roman gibi okunan bir kitap. Fakat kelimesinden başlıyor. Yani bir romanın ilk kelimesinin fakat olması, işte şimdiye kadar bir eril dil vardı fakat. Şimdi bakalım öteki yüzüne bakalım. Yani ben bunu çok anlamlı buluyorum çok da. Bilinçli olarak Virginia Woolf'un bunu yaptığını düşünüyorum. Ama ama şimdi ne? Şimdi gelecek olan e, kadının anlatısı ve başka gözlerle artık bütün tarihe bakmak, bütün kurguya, e, her şeye bakma Yani orada bir değişim e, söz konusu. Öteki tarafına geçme. Öykülerle yani bu hırka da e, bence çok... Anlamlı bir örnek. Onu iserleştirerek algılıyor kadın. Onun için yani daha değişik bir bakış açısı giriyor edebiyata. Sanata da aynen ressam, kadın ressamlarda da bunu görüyoruz. Ekoloji hareketinde de ekofeminizmi böyle zaten ortaya getiriyorlar. Yani bu eril bakış açısıyla kurduğumuz modernin sadece sömürüye odaklı. Yani kadınları sömürsün, hayvanları sömürsün, doğayı sömürsün, emeği sömürsün. Ee, ama bu içsel bakışa döndüğünüz zaman e, belki de önümüze bambaşka bir dünyanın imkanı açılıyor. E, çünkü siz burada hani e, Kemen kitabın başında bir de Enis Batur'un e, bir söylemine karşı çıkmışsınız. Yani kitap erildir diyor. Çok ilginç yani. Ben mesela sizde okudum bunu. Bilmiyordum. Evet. E, bir, biraz oraya da değin isterseniz. Bu da yani çok enteresan. Evet, yani o kitap üzerine yazdığım eleştiri yazısında çok sert tepki vermiştim. Aslında Enis Batur da bildiğim kadarıyla böyle iktidar diliyle yazan bir yazar değil. Ama orada böyle özellikle kanatmak için bir, bir yeri şimdi kıyameti patlatacak lafı etmek istiyorum diyor ve aa, kitap eril bir dünyaya aittir diyor şimdi yani şöyle de bir şey var ben bir kadın olarak bundan alınıyorum kırılıyorum buna aa, çünkü sanat tarihine felsefe tarihine bilim tarihine bakıyor erkekler ve kadının izi yok aa, demek ki pek de yetenekleri yokmuş gibi bir sonuç çıkartıyor bundan ve bunu bir kadının eksikliği olarak, bir kadındaki yapamama, becerememe gücü olarak görülüyor olması çok kırıcı. Hepimiz evet. için çok kırıcı. Evet. Bunun altında yatan kadındaki bir eksiklik değil, toplumdaki bir eksiklik. Bunu fark etmemiz gerekiyor artık. Yani bu neyse yani sadece... Feminist açıdan bakmak değil, insan açısından yeniden bakmamız gerekiyor. Öykülere de şimdi farkındaysanız, mitolojik öykülere de oradaki kadın bir kölenin gözünden bakarak Akileos'un hikayesi yeniden anlatılıyor. Onlar nasıl görüyordu? Onlar bu savaşçı erkekler onlara nasıl davranıyordu? Onların gözünden nasıldı esir düşüp köle verilmek? Sevdiklerini kaybetmek yani şimdi dönüp bir de o açılardan tekrar gözden geçiriyoruz insanlı tarihi yaşadıklarımızı. Gerçekten çok. Ben de şimdi yeni Anlaşılmayan insan diye bir kitap okudum. İşte Atilla'nın bir kölesi anlatıyor. Hmm. Tabii öyle olunca oradaki o kahramanlıklar falan uçup gidiyor yani bütün işi esasında işleri yapan köle, Atilla'nın kölesi yani. Efsane evet. bir roman. Ee, evet. Asuman Hanım isterseniz burada açık radyon dinleyicilerine ben böyle bir Fransızca bir şarkı seçtim onu bir dinletelim olur mu? Çok güzel o Güzel sohbetimize güzel. devam edelim Micilber kulak veriyoruz Asuman Kafaoğlu Büke sohbetimiz birazdan devam edecek Sevgili dinleyiciler Asuman Kafaoğlu Büke ile Tablodaki Kadın Epsilon yayınlarından çıkan kitap üzerine söyleşimiz devam ediyor Asuman Hanım şimdi biraz da kitaba odaklanalım ee, enteresa çok enteresan bir şey yakalamışsınız ee, dikey okumayla yatay okuma ve bunu biraz da böyle hedonizme bağlamışsınız ee, benim çok hoşuma gitti çünkü esasında çağlar itibariyle kitapla olan bizim ilişkimizde bir şekilde değişiyor. Ee, bu çok önemli bir ilişki, çok da tartışılan bir ilişki. Önce isterseniz siz bu yatay okuma nedir, dikey okuma nedir o, o, onu bir anlatın evet. ben sonra devamlı getireyim. Şimdi yani bana ilginç gelen okurken nasıl bedensel bir duruşla okuduğumuz. Çünkü ben plajda, otobüste, vapurda falan insanlara kitap okurken seyretmeyi ve ne okuduğunu... ...tahmin etmeyi çok severim eskiden beri. Hep böyle elinde ben kitap de olan. Ben de de, ama ne yazık ki artık çok az insan kitap okuyor. Herkes telefonuna bakıyor. Belki telefonundan bir şey okuyor ama yine de daha az kitap görüyoruz. Ve bu um, bedensel mimiklerin, ifadenin değişimi, okunan şeyle nasıl değişiyor... Bunlar hep ilgimi çekti. Bu resimlere de baktıkça sıkıntı işte ya da erotizm okuduğu metinden bağlantısı bunlar nasıl yansıyor bedene çok ilginç geldi. Ve dua kitabı okuma işte Osman Hamdi'nin Kur'an okuyan kızı ya da Meryem ana elinde İncil'le betimlendiği Resimler, Bunların hepsinde çok böyle bir um, huzur uh, ama dik oturma, dikkat, e, bütün bunları görüyoruz. Uh, sonra e, işte Matisseler, uh, moneler falan izlenimci akımda <gülüyor> uzanmış çimlerde e, farklı bir kadın e, portresi görüyoruz. Ağaçların altında, çiçekler içinde. Orada böyle bir a, hayatın güzelliğinin yansıtıldığı ve bunun tadının çıkartıldığı okumalar olduğunu görüyoruz. Daha dikkatli okumalar değil bunlar. Hayale daldıran okumalar. Ve o hayal dünyasını izlenimci a, ressamlar çok güzel yansıtmışlar. Bol renkler, bol doğa görüntüleri. A, onlar ayrıca bir zevk, ayrıca bir hedonistik şeyin içine sokuyor bizi. O okumayı da nasıl bir okuma olduğunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Hatta bir tablolardan birinde iki tane kadın uzanmış böyle, kimin olduğunu tutmuşum da ama e, kitabı bırakmışlar, böyle hayallere dalmışlar. <gülüyor> e, efsane gerçekten. Çünkü e, kurgu kitabın bu böyle, bu hedonistik yanı da Belki Türkiye'nin bu aydınlanmacı geleneği anlamında biraz problemli değil mi? Yani çünkü Türkiye'de kitap okumakla böyle bazı kavramlar çok yan yana geliyor. Bilinç, işte aydınlanmış, ne bileyim kültürlü, eğitimli. Esasında belki de kurgu kitaplarda bunlar değil de değil mi? O haz, ne diyorsunuz, daha mı kıymetli, daha mı öne çıkartmak evet. lazım bu hiyerarşik yapılar yerine? ...daha bu işe bir yatay bakmak daha mı iyi olur ne dersiniz? Evet yani Türkiye'deki kitaplar ilişkimiz yani benim neslim açısından 1980'lerde çok sorumluydu. Kitap okuyor diye evliler aranırdı. Gece yarısı evinize polis gelip kitaplarınızı saklamanız, yakmanız gerekirdi. Yani kitabın tehlike olarak görüldüğü bir şeyden geliyoruz... Bir yandan da birisi için mesela çok akıllı, çok zeki falan yerine çok kitap okuyor. Sanki bunlar çok kitap okuyunca çok kitap okuyordur da belki aşk romanları okuyordur. Değil mi? Yani çok kitap. Herkes Kant ve Descartes okumuyor. Kitap okuyan herkes. Onun için kitap okumanın da böyle bir yüceltildiği bir şey de var. Ama Siyasi olarak da hep yani fazla kitap okuyan o kadar da değerli biri olarak da toplumsal olarak görülmüyor belki siyasi açıdan. Biraz sakıncalı hep. <gülüyor> Onun için böyle bir paradokslar içinde kitaplar ilişkimiz sanki. Ben şeyi hatırlıyorum, bu Orhan Pamuk'a dava açıldığı zaman bir ilçede toplanıyorlar. İşte Orhan Pamuk'un kitabını yapmak istiyorlar ama ilçede okuyan kim bulamıyorlar. En son bir üniversiteli kadın arkadaşın evinde iki kitabını bulup onu yapmışlardı. Böyle. <gülüyor> Çok ilginç. Evet, evet. Koca ilçede Orhan Pamuk kitabı yok yani. Evet, evet. Ee, Asuman Hanım ben her zamanki gibi ki, tablodaki kadını büyük bir zevkle okudum. Ee, çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'nun bütün dinleyicileri adına Açık Radyo'ya tekrar sesinizle katıldığınız için e, kitaplarınızla kütüphanemizi süslediğiniz için e, bugünlük dünya okumaktan bu kadar varsa bir son cümlenizle hoşçakal diyelim okuyucularımıza hoşçakalın çok çok memnun oldum çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için iyi yayınlar ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler ben Aytaç Timur. Dünyayı Okumak'ta bugün Asuman Kafoğlu bükey ile beraberdik. Önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazarla görüşünceye kadar hoşçakalın.